Osmanlı yayın sunar. Uç Beyliğinden Cihan Devleti'ne Osman Gazi Eser Abdülkadir Dedeoğlu Radyofonik metin Kasım Göçmenoğlu Moğol zulmü Türk milletine zor günler yaşatıyordu. Birçok Türk topluluğu Moğol akınlarından Bizar, Anadolu kapılarına dayanmış, Malazgirt zaferiyle Türk-İslam medeniyeti Anadolu'da ilk meyvesini vermişti. Bu meyve Anadolu Selçuklu Devleti'ydi. Yıl 1230. Anadolu Selçuklularıyla Şahlılar savaşa tutuşmuşlar. Kayı aşiretinin yakınında cereyan eden bu savaşta Ertuğrul Bey, 313 askeriyle zayıf tarafa, yani Anadolu Selçuklularına yardım etmeye karar verdi. Savaşa katıldılar. Bu taze güçle şahlanan Anadolu Selçukluları Arzem şahlılara galip geldi. Ertuğrul Gazi, yardım ettiği tarafın Anadolu Selçukluları olduğunu savaş bittikten sonra öğrenmişti. Selçuklular bu iyiliği karşılıksız bırakmadılar. Bu hadiseden sonra Kayı aşireti Söğüt-Domaniç bölgesine yerleştirildi. Böylece Ertuğrul Bey'e bir uç beyliği görevi verilmiş oluyordu. Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keh Hüsrev, 1279 yılında Söğüt-Domaniç bölgesine kadar gelerek uç beyi Ertuğrul Gazi ile görüştü. Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi, 1281'de ölünce yerine küçük oğlu Osman Bey oy birliğiyle reis seçildi. Böylece uçtaki Oğuz aşiretlerinin hepsinin beyi oldu. Osman Bey aşiret reisi olduğunda 23 yaşındaydı. Beyliğinin idaresindeki bölge ise 4800 km2 kadardı. Dede Korkut yine söylemiş. Görelim hanım ne söylemiş. Ağız açıp öveceksen Allah güzel. Allah dostu, din ulusu Hazreti Muhammed güzel. Muhammed'in sağ yanında namaz kılan Ebu Bekir Sıddık güzel. Kur'an'da 30. cüzün başıdır amme güzel. Ecesince düz okunsa Yasin güzel. Kırkıncı er olarak Müslüman oldu. Adalet timsali, oğlu Ömer Güzel. O Kur'an'ı topladı, Derledi, yazdı. Alimler öğreninceye kadar bekledi. Alimler sultanı, Afanoğlu Osman Güzel. Kılıç çaldı, Dini yaydı. Erlerin şahı Ali Güzel. Ali'nin oğulları, Peygamber torunları, Kerbela'da şehit olan Hüseyin güzel, Hasan güzel. Çukur yerde yapılmıştır. Allah'ın evi Mekke güzel. O Mekke'ye sağ varsa, esen gelse, imanı bütün hacı güzel. Hesap gününde Cuma güzel. Cuma günü okuyunca hutbe güzel. Kulak verip dinleyince ümmet güzel. Minarede okunan ezan güzel. Dizini bastırıp oturursa Erin nikahlısı kadın güzel Şakağından saçları ağrınca Baba güzel Ak sütünü çocuğuna helalinden Doya doya emzirirse Ana güzel Yan tarafta ev yanında olursa Gelin odası güzel Oğul güzel Hiçbirine benzemez Alemleri yaratan Allah güzel O övdüğüm yüce Rab dost olarak yardımını eriştirsin hanım hey! Osman Bey, Dede Korkut'un bu sözlerini duya duya Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ali'nin, Seyyid Battal Gazi'nin, Danışbent Ahmet Gazi'nin destan dolu hikayelerini dinleye dinleye büyümüştü. Ertuğrul Gazi'nin kumandanlarından kılıç kullanmayı, kargı savurmayı, ata binmeyi öğrendi. Onların gazalarını dinleyip ...üstün kumandanlık vasıflarını geliştirdi. Gençliğinden itibaren gazalara katıldı, zaferler kazandı, olayların içinde pişti. Batı Anadolu o zamanlar cihat memleketiydi. Pek çok yiğit, derviş, her biri birer gönül sultanı, şeyh ve alim... ...gaza ile bu bölgede bulunuyordu. Osman Gazi, Anadolu'nun İslamlaştırılıp Türkleşmesi faaliyetine katılan... ...bu gönül sultanlarından, ahi erenlerinden Şeyh Edebali'nin sohbetlerine katılıyordu. Gönlünün imarında bu sohbetler çok etkiliydi. Bir gün tekkenin bahçesinde Şeyh'in kızını gördü. Çok beğendi. Babasından nikahla istedi. Ancak Edebali bu teklifi reddetti. Osman Gazi, Eskişehir Bey'ine başvurarak aracı olmasını istedi. Fakat Eskişehir Bey'i dürüst bir insan değildi. Osman Bey yerine gitti, Şeyh'in kızını kendine istedi. Edebali kızını vermeyince onu rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine daha önce Eskişehir yakınında İtburnu köyünde tekkesi bulunan Şeyh Edebali, Osman Bey'in hakim olduğu bölgeye çekildi. İki yıl sonra Osman Bey, Şeyh Edebali'nin zaviyesinde uyurken bir rüya gördü. Sabah olunca rüyayı şeyhine anlattı Gördüm ki koynunuzdan bir ay doğdu Dolunay olunca inip benim koynuma girdi O anda göbeğimden bir ağaç bitip yükselmeye başladı Büyüdükçe yeşillendi, güzelleşti Dallarının gölgesiyle bütün dünyayı örttü Onun gölgesinde dağlar var Dağların dibinden pınarlar çıkıp revane olup bakar. Kimi bağları bahçeleri sular, kimi çeşmeler akıtır. Ağacın yanında dört sıra dağlar gördüm ki bunlar Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlardı. Ağacın köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna çıkıyordu. Bu ırmakların üzerinde deniz gibi gemiler vardı. Tarlalar ekin doluydu. Dağların tepeleri ormanlarla örtülüydü. Vadilerde şehirler vardı, şehirlerde camiler kurulmuştu. Bunların hepsinin altın kubbelerinde birer hilal ışıldıyor, minarelerinde müezzinler ezan okuyordu. Bu sesler ağaç dallarındaki kuşların cıvıltısıyla karışıyordu. Bir an ağacın yaprakları kılıç gibi uzamaya başladı. Derken bir rüzgar çıkıp bu yaprakları İstanbul şehrine doğru çevirdi. Şehir, iki denizin ve iki karanın birleştiği yerde... ...iki firuzeyle ile iki Zümrüt arasına oturtulmuş bir elmas gibiydi. Böylece bütün dünyayı kuşatan geniş bir ülke gibi... ...halkalanan bir yüzüğün kıymeti taşını andırıyordu. Yüzüğü parmağıma takarken uyandım. Allah Allah! Hayır olur inşallah. Rüyanın yorumu... Bilemem ki nasıl söylesem, ne desem. Bağrımdan çıkan ay benim kızımdır. Kısmetse eşin olacak. Gölgesi cihanı tutan ulu ağaca gelince. Bak Osman, sana ve evladına müjdeler olsun. Hak Teala size ulu bir devlet verdi... Ondan birçok insan yararlanacak. Üç kıta, yedi denizde hükümran olacak. Allah sonunu hayır getire. Tarihçi Mehmet Neşri Efendi'nin cihan nümada anlattığına göre... Edebali bu rüyayı tabir ederken mecliste bulunan derviş Turgut Osman Bey'den bir hediye ister. Allah kutlu etsin Osman. Sana padişahlık verildi. Bize şükrane olarak ne verirsin? Ee, sana bir şehir vereyim. Şu köyceize dahi razıyım. Yalnız bana bunu yazıp ver. <gülüyor> ben yazı yazmak bilmem. Şu maşrapayla kılıcımı sana vereyim. Bu sözleşmemizin nişanı olsun. Benim evladım senin çocuklarının elinde bunları görünce sözde durmaya devam eder. Peki. Osman Bey bir süre sonra Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'la evlenir. Evlendiğinde 19 yaşındadır. Cesareti, zekası, cömertliği, İslam dinine bağlılığı ve yaşayışı herkesçe beğenildiğinden... ...babası Ertuğrul Gazi'den sonra 1281'de Kayı Bey'i olur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans hududundaki Kayılar... ...Söğüt Kışlığa ile ailesine hakimdiler. Osman Gazi, Kayı Bey'i olunca, hudut komşusu Bizans tekfurlarıyla iyi geçinmeye çalıştı. Bunlar arasında en çok Bilecik tekfuru ile anlaşıyordu. Kayı boyunda eskiden beri yaylaya çıkarken, ağır eşyaları Bilecik tekfuruna emanet etmek, buna karşılık tekfura bazı hediyeler sunmak geleneği vardı. Emanetin teslimi ve alınması silahsız kimseler ve kadınlar tarafından yapılırdı. Aşiretlerin yaylaya çıkış ve dönüşlerinde, İnegöl Tekfuru yollarını keserek onlara zarar veriyor, bu yüzden sık sık çarpışmalar oluyordu. Osman Bey'in gücünün ve tesirinin devamlı arttığını gören İnegöl Tekfuru Nikola, Bizanslara ittifak teklif etti. Bütün Bizans tekfurları birleşerek gelişen Türk İslam tehlikesine dur diyeceklerdi. Tekfur Nikola'nın Ermeni beli Pazarköy'de kuvvet topladığı tespit edilince Osman Gazi, Kayı ileri gelenlerinden Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp, Turgut Alp ile görüşme yaparak İnegöl'ün fethine karar verdi. 1284'te Pazarköy'de yapılan savaşta Osman Gazi'nin yeğeni Bay Koca şehit düştü. Savaşın ardından Kolca Kalesi alındı. Bunun üzerine İnegöl Tekfuru ile Karacahisar Tekfuru birleşti. 1288'de Domaniç yakınında Ekizce'de yapılan savaşta tekrar mağlup edildiler. Burada Osman Gazi'nin kardeşi Savcı Bey şehit oldu. Daha sonra Osman Bey Karacahisar'ı zapt etti. Karacahisar'daki kilise camiye çevrildi. Osman Bey adına ilk defa hutbe okundu. İlk defa Karacahisar'a kadı tayin edildi. Bu ilk Osmanlı kadısı Dursun Fakih Efendi'ydi. Selçuklu hükümdarı 1289'da Osman Bey'e gönderdiği menşurunda şöyle diyordu. Cenab-ı Hak bana saltanat ihsan ederek emirlerini ve yasaklarını ifaya memur etti. Ben de bunun karşılığında büyük mansıpları ve ulu rütbeleri ehlinden esirgemeyerek, herkesi kabiliyet ve istidadına göre arzusuna eriştirmekten geri kalmayı caiz görmeyip, İslam memleketlerinde kendisine düşen hizmeti ifa eden, savaş meydanlarında nam kazanmış koca yiğitlerin ve biricik anılan erlerin, her birine halli hallince rütbe ve makamlarla riayet ve şefkat ettiğimden, hiçbirinin hizmeti boşa gitmez. İşte bu cümleden hizmetleri olan, Saadet Mendealicah Osman Şah bin Ertuğrul Bey ki bütün aşiret ve kabileleriyle gazayı ve cihadı ve kafirlerle mukateleyi iş edinmiş olup, müşrikleri Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları, Allah ve Resulü'nün emrettiklerine uymayanları, hak dinine girmeyenleri ustandırmak hususunda Allah'ın emirlerine uymuş ve kahramanlığı ile, örnek olmuştur. Selçuklu hükümdarının Osman Bey'e gönderdiği menşur bir dua ile bitiyordu. Daima kalp huzuruyla uğur açıklığına, Allah'ın yardımına, peygamberin mucizelerinin teyidine, hazır ve gaip erenlerin görülen ve gizli himmetlerine, benim hayır duamla birlikte mazhar olasın ve devletimin devam ve bekasına dua edip Güzel şeyler zuhura getirip, lazım olan hizmetlerde ikdam gösteresin. Bunun üzerine Osman Gazi, miri vergiden muaf tutulup, kendisine beylik alameti olarak alem, tuğ, kılıç ve gümüş takımlı bir at verildi. Böylece Osmanlı Devleti yavaş yavaş kuruluyordu. 1071 Malazgirt zaferinden itibaren Bizans, Anadolu'daki Müslüman-Türk ilerlemesine karşı derin bir kaygıdaydı. Türklerin attığı her adım Doğu Roma İmparatorluğundan bir parça daha koparıyordu. 1292'de Sakarya Irmağı'nın kuzeyine akın yapan Osman Gazi, Sorgan Köyü, Göynük, Taraklı Yenicesi ve Mudurlu taraflarını fethedip pek çok ganimet aldı. Alınan ganimetler kuruluş safhasındaki devletin ihtiyaçlarına harcanıyordu. Birçoğu da gazilere dağıtılıyordu. 1298 yılına kadar teşkilatlanmaya ağırlık verildi. Osman Gazi'nin ileriye dönük çalışmaları Bizans tekfurlarını daha da telaşlandırdı. Oysa Osman Bey komşuluk hukukuna çok dikkat ederdi. Bilecik tekfuru ile dostdular. Harmankaya tekfuru Kösem Yalse gerçek dostuydu. Bilecik Rumlarına dokunmazdı. Sebebini soranlara şöyle derdi. Biz bu garip ile geldiğimizde bize hoş komşuluk ettiler. Biz de komşuluk haklarına riayet edip onlara mümkün olduğu kadar iyilik etmeliyiz. Köprühisar tekfuru Bilecik üzerine yürümüş. Bilecik tekfuru sizden yardım ister. Denildiğinde hemen gazileriyle hareket edip Köprühisar tekfuru'nu mağlup ederek Bilecik'i kurtarır. Bilecik Tekfuru bundan çok memnun kalarak İncir Pınarı Köyü'nde Osman Gazi'ye büyük bir ziyafet verir. Bu ziyafette beklenmedik bir hadise olur ve Osman Bey ile Bilecik Tekfuru'nun arası açılır. Gazilerinle büyük yararlık gösterdin Osman. Biz de sana çok hizmet ettik. Yaylaya giderken emanetlerini sakladık. Gel, elimi öp de seninle daha çok sevişelim. Derin ve tehlikeli bir sessizlik Osman Bey'in konuşmasıyla bozulur. Biz ancak babalarımızın, atalarımızın elini öperiz. Bizde Han el öpmez. Maksadınızı anlayamam. Siz bizi ne sanırsınız? Bu teklifinizi derhal geri alın. Yoksa diğer tekfurlardan hiçbir farkınız kalmaz. 1299 yılında Osman Gazi'nin yakın dostu... ...Harmankaya tekfuru Kösemihal kızını evlendirir. Düğün törenine bütün tekfurlarla Osman Gazi'yi de çağırır. Bu arada Bilecik tekfuruyla Osman Gazi'yi barıştırmayı da düşünmektedir. Düğün günü herkes hediyelerle gelir. Şuraya bakın, şuraya. Osman Bey'in hediyelerine bakın. Halılar, kilimler, yağlar. Koyunlara bakın, koyunlara. En seçmelerinden, sürü sürü. Osman Gazi'nin gücü bütün tekfurları ürkütür. Osman'ın bu tutumu gösteriyor ki az bir müddet sonra hepimizi yok edecektir. Biz ondan önce davranıp onu yok edelim. Yakında Yarhisar tekfurunun kızıyla benim düğünüm olacak. O düğüne Osman Bey'i de davet edelim. Geldiğinde gereğini yaparız. Osman Bey'i düğüne çağırma görevi Harman Kaya tekfuru Kösemihal'e verildi. Sen güzel bir insansın Osman. Mertsin, dürüstsün. Ancak Bizans senden ciddi olarak rahatsız. Ölejik Tekfur'un düğününde seni öldürmeyi planladılar. Ben de elçi olarak seni düğüne davet ediyorum. Komşuluk bitti, düşmanlık başladı demek. Teşekkür ederim Mihal. Sen de iyi bir insan, iyi bir dostsun. Her şey aramızda kalsın. Bakalım bu tuzağın içine kim düşecek? Osman Gazi bir sürü koyun vererek Bilecik Tekfuruna gönderdi. Bu koyunlar düğün öncesi hediyemiz olsun. Davetine icabet edeceğiz. Bilecik Tekfuruna bir ricamız var. Komşum Germiyanoğlu ile düşmanlığımız malumdur. Bilecikliler her yıl zahmetimizi çeke gelmişlerdir. Bu yılda çeksinler. Yakında yaylaya gideceğiz. Eşyalarımız orada emanet kalsın. Biz de bu tarafta düşmandan emin olup... ...düğün hizmetinde bulunalım. Hem Kaynanamlı Hatun'un ...tekfurun anasıyla buluşmak dilerler. Eğer uygun görülürse... ...onları da düğüne getirelim. Dileğinizi iletirim. Dikkatli olun. Merak etme Mihal. Dost Mihal. Köse Mihal, Bilecik Tekfuruna... ...Osman Bey'in dileğini iletti. Bilecik Tekfuru bu haberi alınca... ...çok sevindi. Desene, Türk bütün çoluğu çocuğu... ...malı mülküyle elime giriyor... Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Kösemihal sen tekrar Osman Bey'e git. Düğün gelecek hafta. Buyursunlar. Ricalarını da kabul ettik. Osman Gazi ileri görüşlüydü. Bizans tekfurunun başı dönmüştü. Osman Bey ne istese hemen kabul edecekti. Şimdi sıra Osman Gazi'deydi. Bizim halkımız açıklık yere alışmıştır. Bilecek dar yerdir. Düğünü şöyle bir genişçe yerde yapsınlar. Bilecik tekfuru bunu kabul edip düğün için çakırpınarı denilen yeri seçti. Osman Gazi adamlarını keçelere sarıp öküzlere yükledi. Emanet yük olarak Bilecik'e gönderdi. Öküzleri kadınlar sürüyordu. Tekfur tedbir olarak emanet eşyayı kadınların kaleye sokmasına izin verirdi. Kervan böylece akşam karanlığında Bilecik kalesine girdi. Tekfur bütün adamlarıyla düğün için çakırpınarına gitmişti. Kalede muhafız azdı. Osman Gazi de düğüne icabet etmiş, çakırpınarına gitmişti. Ancak seçme bir grup bahadırı kadın kılığına sokup tekfurdan şöyle bir ricada daha bulunmuştu. Lütuf ve kerem edip dostum tekvur hatunları iyi bir yere kondursun ki oradaki tekfurları görüp utanmasınlar. Bilecik tekfuru buna ayrıca sevindi. Böylece kadınları da kolayca ele geçireceğim. Bu sırada ise Birecik Kalesi heyecanlı dakikalar yaşıyordu. Vakit tamam. Herkes hazır mı? Keçeliler meydanda işaret bekliyoruz. İşaret Allahu Ekber iki kere. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Allah Allah. Türkler geliyor. Türkler geliyor. Lümcüler. <gülüyor> Keçelere sarılarak yük gibi kaleye sokulan gaziler, yalın kılıç kısa zamanda kaleyi zapt ettiler. Müjde ehli İslam'a. Bilecik kalesi de artık bizimdir. Tez ulaklar Pınarına koşsun. Osman Bey'imize haber uçsun. Pınarında düğün vardı. Bilecik ile Yarhisar tekfurunun kızı evlenecek. Evlenecek mi? Gelin ata binmiş, yağ nasip demiş. Düğün... Heyecanlı. Düğünde gelinden çok Osman Gazi önemli. Osmanlı'nın işi bu düğünde bitirilecek. Heyecan bundan. Bileşik karesi tamam beyim. Hemen gidelim öyleyse. Osman Bey'i göremiyor. Şimdi buradaydı. Kadınları elinizde. telaş lüzum var mı? Kale düşmüş. Bilecik Kalesi'ni Türkler almış. E ne duruyorsunuz öyleyse? Atlarınızı çabuk. Derhal Bilecik Kalesi'ne gidiyoruz. Düğün ne olacak efendim? Şimdi düğünün sırası be adam. Yürüyün dedim. Evet. Düğün sırası ama Osmanlı'ya düğün sırası. At bin, İleri. Yürüyorum. Yürüyorum. Yürüyorum. Hadi yürüyorum. Yürüyorum. Yürüyorum. Şuraya bakın! Şuraya bakın! Bu Müslüman kadınlar erkekmiş. Kaçın! Canınızı kurtarın! Yürü arkadaşlar! Bilecik Kalesi'nin zaptı haberi gelince, Osman Gazi hemen atına atlayıp adamlarıyla düğün yerinden uzaklaştı. Kaldırık derbendiğinde mevzilenerek pusuya yattı. Bizanslılar şaşkın Bilecik Kalesi'ne koşarken kaldırık derbendinde neye uğradıklarını bilemediler. Kadın kılığına girmiş gaziler de arkadan bastırınca boğaz boğaza çetin bir savaş oldu. Osman Gazi galip geldi. Sonra düğün yeri Çakırpınar'a ele geçirildi. Şaşkınlık sürerken Türk gazileri Yarhisar üzerine yürüdüler. Kısa zamanda yerhisarda Türklerin oldu. Osman Bey geline ait eşyayı alıp Bilecik Kalesi'ne dönerken... ...Turgut Alp'ı İnegöl üzerine gönderdi. Turgut'um... ...Can kardeşim... ...göreyim seni. Yanına yeteri kadar gaziyi alıp İnegöl'e yürüyesin. Yıldırım gibi yetişip... ...Hisar'ı fethedesin. Kafir niye uğradığını bilmeden... ...İnegöl'de bizim olsun. Osmanlı'ya karşı... ...birleşmiş bütün tekfurlar... ...düğün yerinde işi bitireceklerini... ...sandıklarından gafil avlandılar. Turgut Alp... Yıldırım gibi yetişip İnegöl Hisarını Fethetti Osman Gazi Polofira adlı gelini O zaman yetişkin yiğit olan oğlu Orhan Bey nikahladı Gelinin adı Nilüfer olarak Değiştirildi Süleyman Paşa ile Birinci Murat Bey Bu kadından dünyaya geldi Nilfer Hatun Daha sonraları Bursa Ovası'ndan Geçen nehrin üzerine bir köprü yaptırdı O günden sonra bu nehre Nilüfer Suyu denildi Osman Gazi, Batı Anadolu'da Bizans sınırında fetihlerde bulunurken İlhanlılar da Anadolu'yu istila eder. İlhanlı zulmünden hicret eden birçok Anadolu Selçuklu emiri ve mayiyeti Osman Gazi'nin gazalarına katılmak için hizmete gelir. Osmanlı, gaza niyetiyle hizmetine gelenlerle devamlı güçlenir. Bu arada başsız kalan Anadolu Türklüğü ayrı beylikler halinde teşkilatlanmaya başlar. Osman Gazi de Iyice güçlenmiştir. İznik kuşatılır. Bu kuşatmayla ilgili olarak Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'tan yardım istenir. İznik kuşatması sürerken ve Selçuklu'dan gelecek yardım beklenirken Osman Gazi kuvvetlerinden bir kısmını ayırarak Yalova'ya Akın'a gönderir. Yakalanan esirlerden İstanbul'dan hareket eden bir Bizans yardımcı kuvvetinin dil iskelesine vardığı öğrenilir. Akıncılar durumu hemen Osman Gazi'ye bildirirler. O da ordusuyla gidip sarhoş ve gafil vaziyetteki Bizans askerlerini bastırarak mağlup ve perişan eder. Birçok ganimet kazanılır. Selçuklu Sultanından beklenen yardım gelmeyince İznik kuşatması kaldırılarak Bileci'ye dönülür. Osman Gazi bu baskından elde edilen ganimetlerle esirlerden bir kısmını Anadolu Selçuklu Sultanına göndermek üzere yola çıkarırken onun Gazan Han tarafından azledilip Hemedana götürüldüğünü, yerine Selçuklu hanedanından kimsenin tayin edilmediğini öğrenir. Hediyeleri göndermekten vazgeçer. Bahadırlıkta nam salmış Selçuklu beyleri, bazı Selçuklu bilginleri, başsız kalmış devlet için kurtuluş çaresi düşünmektedir. Moğollar Selçuklu ülkelerini işgal etti. Selçuklu devletini yıktılar. Selçuklu sultanlarından hiçbiri Gazan Han tarafından hükümdarlığa getirilmemiştir. Şu halde bulunduğumuz ülkenin savunması ayrı bir hanın idaresiyle mümkündür. Peki bu han kim ola ki? Türk kavimleri arasında soy sop, iyi huy ve ahlak, kahramanlık ve cömertlik yönlerinden buna en layık olan Osman Bey'dir. Kendisi hem kayın esindendir hem de iyi bir Müslümandır. Öyleyse gidelim, kendisiyle görüşelim. Hastalık vücudu temelli çökertmeden tedavi yolu arayalım. Bazı işlerde acele etmek gerekir. Hayırlı işlerde acele etmek güzeldir. Gidelim. Bu düşüncelerle birçok bey, birçok bilgin Osman Gazi'ye gelir ve Osman Gazi'ye şöyle der. Siz Kayıhan neslindensiniz. Kayıhan, Oğuz Han'dan sonra Oğuz beylerin hanlarıydı. Günhan töresine göre Oğuz neslinden kimse olmayınca hanlık, Kayı varken başkasına düşmez. Selçuk Hanları'nın saltanatı dahi sona erip devletleri kalmadı. Onlar babanıza ve size iyi gözle bakmışlardı. İcazet verip bey yapmışlardı. Öyleyse size han olmak gerektir. Sizde hanlığa liyakat var. Şimdi ittifak sağlansın. Zira saltanat ya istihkak veya ittifaklı olur. Şimdi bu hanlığı kabul etmek size şer an ve aklen lazım gelmiş ve bu işi başarmak hizmet ve zimmetinize vacib olmuştur. Osman Bey bu teklifi kabul etti. Kaderin cilvesi olarak tarih ona ağır bir sorumluluk yüklüyordu. Kendisi talip olmadığı halde verilen bir görevi kabul edene Allah'ın da yardım edeceğine inanıyordu. Büyük bir nimeti değil, ağır bir külfeti kabullenmişti. Biat merasimi 1299 yılında Oğuzhan töresine göre Bilecik'te yapıldı. Hanlığını kabul edenler, Osman Bey'in karşısında üç kere diz çöktüler. Kendisine kayıtsız şartsız, ebediyen itaat edeceklerine ahdettiler, söz verdiler. Böylece günden güne rüya gerçek oluyordu. Zaten Osman Gazi'ye bağımsızlık alametleri olan ferman, sancak, alem, tuğ, kılıç ve gümüş takımlı at önceden verilmişti. Hemen teşkilatlanma başladı. Her kaleye su başı, dizdar, kadı tayin edildi. Köyler tımar olarak sipahilere dağıtıldı. Devlet milletin teşkilatlanmış şekliydi. Millet teşkilatlanırsa devlet olurdu. Osmanlı Devleti kuruldu. 1301'de Yunthisar ve Yenişehir kaleleri fethedildi. Osman Gazi, Yenişehir'i merkez haline getirdi. Evler, dükkanlar, çarşı ve hamam yaptırdı. Devleti beş idari bölgeye ayırdı. Her bölgenin idaresine güvendiği, kabiliyetli ve adil kumandanlar tayin etti. 400 çadırla, Anadolu Selçuklu Bizans hududuna yerleştirilen Kayı boyu 1299'da Osman Gazi'nin adına izafeten Osmanlı hanedanı ve devletini kurdu. Bizans kaiseri 2. Andrenikos Paleologos Osmanlı tehlikesini ...huduttaki tekfurlarla halledemeyeceğini anladı. Bu arada Bursa Valisi ile Kete ve Kestel Rum Beylerinin Osmanlı'ya karşı birleştiğini öğreniyoruz. Bizans, Müzelon Komutası'nda 2000 seçme askeri Osmanlı üzerine gönderiyor. Fakat Osmanlı ordusu savaş meydanlarında ölümü koşturan, şahadet şerbeti içmek biçiminde ölümü tatlandıran Bahadırlardan, gözü kara yiğitlerden müteşekkildi. Osman Gazi Bizans kuvvetleriyle 1301'de İzni'nin kuzey doğusunda Koyunhisar Kalesi mevkiinde karşılaştı. 27 Temmuz 1301 Koyunhisar önlerinde yaman cenk oldu. Zafer Osman Gazi'ye, Adalet ve Merhamet ordusuna güldü. Koyunhisar zaferi Osman Bey'e İznik yolunu açtı. 1302'de Köprühisar Kalesi fethedildi. 1303'de Yenişehir'in güneybatısındaki Marmaracık Kalesi alındı. İznik abluka altına girdi. Katırlı Dağ eteğine yapılan kaleye Taz Ali Komutası'nda 100 asker konuldu. 1306'da Bursa Tekfuru'nun idaresindeki müttefik Bizans tekfurlarına karşı Din boz zaferi kazanıldı. Kestel ve Medanos tekfurları bu savaşta öldürüldü. Kestel, Kete ve Ulubat kaleleri Osmanlıların eline geçti. 1306'da Osmanlılar ilk defa Ulubat Tekvuru ile askeri antlaşma imzaladılar. Antlaşmaya göre Ulubat Tekvuru'na sığınan Kite Tekvuru Osmanlılara iade edilecek. Buna karşılık Türkler Ulubat Nehri'ni geçmeyecekti. 1307'de İznik kuşatıldı. 1308'de İmralı Adası alındı. Marmara'ya dayanıldı. Aynı yıl İznik yakınlarındaki Koçhisar fethedildi. Bu arada Osmanlı Devleti'nin güney hudutlarında bir Tatar grubu dolaşmaya başladı. Panayır günü Karacahisar'ı basarak yağma ettiler. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tam zamanında yetişerek Tatarların daha ileri gitmelerine ve eski şehri tahrip etmelerine engel oldu. Yakalanan Tatar esirlerine o kadar iyi davranıldı ki kısa zamanda bütün Tatarlar Müslüman olup Osmanlıların safına katıldı. Osman Gazi'ye ihsan edilen devlet ağacı gün geçtikçe gelişiyor, yeni yeni sürgünlerle büyüyordu. Osmanlı arazisinin bu genişlemesi Bizanslıları telaşa düşürüyordu. Bu yüzden Bizanslılar İlhanlılarla akrabalık kurarak Osmanlılara karşı bir müttefik kazanmak istediler. Bizans kaiseri kızı Maria'yı İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a nişanladı. Maria yoldayken Gazan Mahmut Han öldü. Yerine geçen Olcay Tohansa bu işe fazla önem vermedi. Bizans İmparatorunun ümitleri iyiden iyiye kırıldı. Zaten o sıralarda İlhanlılar Bizans'ın istekleriyle uğraşacak halde değildi. Anadolu Selçuklularının son hükümdarı 2. Gıyasettin Mesud 1308'de ölünce Selçuklu devleti tamamen ortadan kalktı. İlhanlılar Anadolu'nun idaresini genel valilere bıraktı. Bu arada Osmanlı akınları durmak bilmeden devam ediyordu. Artık hedef Bursa'ydı. Ama meyvenin olgunlaşması için zaman gerekiyordu. Elbet onun da vakti saati gelecekti. Han gazimiz, elhamdülillah İslam galip gelip kafir mağluptur. Çünkü senin gibi gayretli bir hanımız vardır. Şimdiden geri udurmak caiz değildir. Yenice, gay ve leblebüci, çadırlı ve akhisar bölgelerine de İslam'a katalım. Yiğitler, haklısınız. Cenab-ı Hak bizlere gazilik nasip eyledi. Allah'a şükredip onun dinini yüceltmek ve yaymak boynumuzun borcudur. Ve lakin bu yörelerin kılavuzu köse mihaldir. Öyleyse hanımız... Öyleyse mihali çağıralım. İslam'a ve Gaza'ya davet edelim. Müslüman olmazsa önce onun ilini açalım. Hemen bir yiğit köse mihale haber götürsün. Dileğimizi iletsin. Han gazimiz Osman Gazi selam eder ve der ki... ...tiz gelesin ki iyi seferimiz vardır. Hemen, hemen yola çıkıyoruz. Derhal hazırlık düzülsün. İyi kılıçlar, cin satlar hazırlansın. Köse mihal haberciden önce yetişti. İyi kılıçlar, cin satlar hediye getirdi, el öptü. Ey gaziler başı, beni acele Müslüman edin ki Hazreti Peygamber'i düşümde gördü. Bana iman teklif ettiler. Benimle birlikte tekrarlar mısın? Canımla başımla. Buyur Aliysel. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Elhamdülillah. Allah'ımıza hamdolsun. Bir de Müslüman ismi koyalım. Abdullah olsun mu? Olsun. Köse Abdullah mihal kardeş. Aramıza girişin kutlu olsun, mübarek olsun. Durmak zamanı değildir. Cam tende bulundukça görülecek işimiz vardır. Bundan sonra devamlı olarak Osman Gazi ile birlikte hareket eden Mihal Bey... ...Sakarya Vadisi'nde Göynük ve Mudurnu ile diğer bazı kalelerin fethinde bulundu... ...ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Leblebici Hisarı'na vardıklarında... ...Buranın tekfuru eman isteyerek kaleyi teslim etti. Osman Gazi tekfuru yerinde bıraktı... ...ve oğlunu yanına rehin alarak... ...Lefke ve Çadırlı'ya doğru hareket etti. Bu iki kalenin tekfuru da Osman Gazi'yi karşılayıp... ...eman isteyerek kalelerini teslim ettiler. Osman Gazi'nin babasının eski dostlarından... ...ve kumandanlarından Samsa Çavuş... ...bu iki kalenin kendisine... ...has olarak verilmesini rica etti. Bu doğru bir şey olmaz. Zira bize eman dileyip... ...itaat edenlerin mülkünü ellerinden alırsak... ...sonra bize kimse itaat etmez... ...ve daima savaşmaya mecbur kalırız. Osman Bey... ...oğlu Orhan Gazi'yi... ...yanına... ...Gazi Abdurrahman... ...Akçakoca... Ve Konur Alp'ı da katarak Sakarya Nehri kenarında bulunan Kocaeli ve Akyazı'yı fethiye gönderdi. Osmanlıların fethettiği Karacahisar'da pazar kuruldu. Kadı konuldu. Subaşı konuldu. Millet kanun, nizam ister oldu. Germiyan elinden biri geldi. Bu pazarın vergisini bana satın. Osman Han'a git. O adam da gidip aynı şeyleri Osman Gazi'ye söyledi. Bu pazar vergisi dediğin nedir? Pazara her kim yük getirirse ondan akça alayım. Bre bu pazara gelenlerden alacağın mı var ki bunlardan akça alırsın? Bu adettir. Her vilayette vardır ki padişah için her yükten akça alırlar. Bu tanrı buyruğu mu yoksa peygamber kavli midir? Yahut da bunu her ilin padişaha kendisi mi koyar? Bu töredir hanım. Evvelden kalmıştır. Yanımdan uzaklaş git yoksa sana zararım dokunur. Kişinin kazandığı başkasının olur mu? Onun malına sermaye mi koydun ki bana akçe Han Hanbeyimiz, bu pazar senin sayende kurulur işler. Senin kılıcın olmasa burayı düşman basar. Adettir ki hizmetleri karşılığı pazarı bekleyenlere bir nesnecik verile. Ee, madem ki hepiniz aynı kanaatdesiniz, öyleyse bir yük getirip satan iki akçe versin. Satmayan hiçbir şey vermesin. Bir de kime bir timar vermişsem, biri onun elinden o timarı sebepsiz almasın. O kişi ölürse oğluna versinler. Eğer oğlan küçürek olursa, hizmetkarları sefer vaktinde sefere varalar. Oğlan sefere yarayınca kendisi de katılır. Kim bu kanunu bozarsa, Kadir Allah'ım da o kişinin dünya ve ahiretini bozar. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk belediye kanunu uygulamaya konuldu. Bu pazar vergisine baç denildi. 1317 yılında yeni bir fütühat başladı. Ancak bu defa Adalet ve Merhamet Ordusu'na Orhan Gazi komutan olarak tayin edildi. Osman Gazi hastaydı. Akçakoca, Gazi Abdurrahman, Konural ve Kösemihal gibi gün görmüş, tecrübeli kumandanları da yanına vererek Orhan Bey'i yeni sefere gönderdi. Hedef Sakarya boyundaki kalelerdi. Karatekin, Ebesu'yu, Karacabeş, Tuz Pazarı, Kapucuk, Kereseci Kaleleri. Su akmalı Orhan'ım, su akmalı. Durursa su bozulur. Akmalı, ...ve kaynaktan devamlı beslenmeli. Atamız Edebali'den öyle dinledik, öyle öğrendik ki... ...bu dünya bir pazar yeri, can pazarı, mal pazarı. Alımlı, çalımlı, fakat sonu ölümlü dünya. Gelimli, gidimli dünya. Yeniler eskiyor, gençler çöküyor. Şu rahatsızlığım artık fırsat vermez ki bana... Allah için er meydanında ölümü koşturayım. Tende can bulundukça cihat bitmez Orhan'ım. Şimdi bayrağı sen alacaksın ele. Gençliğinin, dinçliğinin hakkını vereceksin. Yolundan ayrılmazsan bil ki Allah yardımcıdır Orhan'ım. Dostu Allah olanın sırtı yere gelmez. Han baban, Karacabeş kalesi Allah'ın izniyle fethedildi. İslam gazileri şimdi Karatekin kalesini almak dilerler. Ancak tekfuru barışa yanaşmaz ki kan dökülmeyen. Akıllanıp bülüğe erene kadar çocuklar Müslümandır. Unutma ormanı. Müslüman kanı Müslümana haramdır. Çocuklara, kadınlara, savunmasız yaşlılara zinhar dokunmayasın. Günaha bulaşmadan sevap kazanmak zordur. Mülk Allah'ındır Orhanım. Her şey Allah'ın. Aman emanete ihanet etmeyelim. Bu halk bize Allah'ın emanetidir. Orhan Gazi Karatekin tekfuruna elçi gönderir. Ertuğrul Gazi oğlu, Osman Han Gazi oğlu, Beyimiz Orhan Gazi buyururlar ki, Bizim asıl hedefimiz İznik'tir. Anlaşalım. Hisarı ver, yine seni hisarında bırakalım. Hisarı değil, duvarından bir taş bile vermem ki alıp başına vurayım. Yazık. Bunca akacak kanın vebalini düşünmez misin? Eh, biz görevimizi yaptık. Dil konuştu. Hiç olmadı. Bakalım kılıç ne der? Karatekin Kalesi, kılıç hakkıyla kan ve can pahasına alındı. Ganimetler Osman Gazi'ye gönderildi kalenin idaresi Samsa Çavuş'a verildi. Orhan Bey, kışı Yenişehir'de babasının yanında geçirdi. 1318 yılı ağaçlara su yürüdüğü vakit, Orhan Gazi yeni sefere çıktı. Hedefi Karadeniz kıyılarıydı. Kapıcık Hisarı ile Kerestecik Kaleleri, Osmanlı hakimiyetine girdi. Gazilerden Akçakoca, Sakarya nehrinin batısından İznik kalesine kadar olan mevkiyi fethetti. Bu yöreye Akçakoca adına izafeten Kocaeli denildi. Osman Gazi'nin gençliğinden beri Rum ve düşman saldırılarına karşı mücadelesi devlet kurarken kılı 40 yaran bir hassasiyetle gösterdiği idari ve siyasi gayretleri onu 60 yaşından itibaren iyice yormaya başladı. Osman Gazi Oğlu Orhan Gazi'yi kendisine vekil tayin etti. Sene 1320 idi. Bu sıralarda sabırlı bir biçimde Bursa ablukası devam ediyordu. Osman Gazi 1321'de oğlu Orhan Gazi'yi Mudanya, Kara Timurtaş Bey de Gemlik Seferine gönderdi. Mudanya fethedilip Bursa ablukası daha da kuvvetlendi. Bu dönemde Osmanlı kuvvetlerinden birkaç bininin Trakya'ya geçtiği de rivayet edilir. 18 ay devam eden bu ilk Osmanlı akınında Trakya ve Makedonya sahillerindeki Bizans şehirlerinden pek çok ganimet alınır. Bu bölge Osmanlılar tarafından tanınmış, keşfedilmiş ve Bizans ekonomik bakımdan yıpratılmış olur. Bizans zaman zaman Osmanlılara dost gözüküyor fakat bu dost maskesinin ardında müthiş bir düşmanlık gizleniyordu. Müslüman Türklerin Anadolu hakimiyeti, ...haçlı dünyası tarafından hiçbir zaman hazmedilemedi. Korkak düşman, düşmanlığını dostluk maskesi ardında yürütüyordu. Osmanlı, Bizans'ı, Bizans'ın entirkacı ruhunu çok iyi tanımıştı. Osman Gazi hayattayken, oğlu Orhan Gazi ve gün görmüş komandanlar ...gaza akınlarına devam ettiler. 1323'te Akyazı, Ayanköy, 1324'te Karamürsel... 1325'te Orhaneli denilen Atranos, adalet ve merhamet ordusu Osmanlı'ya kucak açtı. Osman Gazi, 1314 yılından beri abluk altında tutulan Bursa'nın fethini görmek istiyordu. Bak Orhan, şu gümüşlü kümbeti görüyor musun karşıda? Görüyorum baba. İşte, beni oraya gömün. Osman Gazi hastalığının son günlerinde de hedef gösteriyordu. Gümüşlü kümbet Bursa'daydı. Yani Bursa'yı tez alın ve beni orada defnedin diyordu. Baba vasiyeti tutulurdu. İki yandan gaziler Bursa Hisarı'nı ellerinde tuttular. Bir nice yıl onlara rahatlık vermediler. Nihayet haber geldi. Açlıktan gayet bunalmışlardır. Bahane ararlar ki Bursa'yı vereler görüşmeye hazırdırlar. Babam dostu Koca Gazi Köse Mihal nerededir? Buradayım Orhan. Bir gitseniz Bursa Tekfuru ile görüşseniz. Derhal Orhan. Bursa halkının canına ve malına dokunulmayacaktır. Arzu edenler mallarıyla birlikte İstanbul'a gidebilirler. Anlaşalım. Kimsenin bize zararı dokunmazsa Bursa'yı verelim. Başka ne istersiniz? Birkaç yarar adam yollayın ki biz Hisar'dan çıkarken Osmanlıların zarara erişmeye. İsterseniz sahile kadar birbirliğimizle sizi koruyalım. Evet evet, ben de bunu rica edecektim. Korur musunuz? Elbette. Ne isterseniz veririm o zaman. Önce Bursa, sonra da koruma bedeli olarak 30 bin Bizans altını. Ama bu çok değil mi? Siz bilirsiniz. Tamam mı? tamam, kabul ettim. Hepsini kabul ettim. Benimle İstanbul'a gelecek olanlar hazırlansın. Haber verin, hemen yola çıkalım. Türkler sözünde durur. Orhan Gazi adamlarını yolladı. Bursa tekfurunu incitmeden kapıdan çıkardılar. Osmanlı idaresindeki halkın... ...rahat ve huzur içinde yaşadıklarını gören Bursa halkı yerinde kaldı. Tekfur adeta... ...yalnız başına İstanbul'a gitti. Tekfur'un bir veziri vardı, o gitmedi. Hem de Bursa'nın tesliminde Türklere yardım etmişti. Bu hisarı bize niçin verdiniz? Bunu da ondan. Ne sebeple bunaldınız? Biri budur ki babanız Osman Gazi... ...yaptırdığı küçük kalelerle bizi ablukaya aldı, köylerimizi zapt etti. Köylülerimiz size itaat eder oldular. Bizi anmadılar, aramadılar... Bildik ki onlar rahata erdiler. Biz de o rahatla heves ettik. Başka? Biri de şudur ki bizim tekfurumuz mal yığdı. Biriktirdikçe biriktirdi. Lakin malı fayda vermedi. Zira malı verecek yer bulamaz oldu. İhtiyaç zamanı malı satacak kimse bulamadı. Alacağını hiç alamazdı. Hisar bize hapishane oldu. Daha? Biri de budur ki, alemin değişikliği eksik olmaz. Şimdi bu değişiklik bizde vaki oldu. Bizim devletimiz söndü, sizin devletiniz döndü, parladı. Bursa açıldı. İstanbul'a göç edenlerin boşalttığı evlere Türkler yerleştirildi. Bursa ve çevresindeki gayrimüslimlerin defteri tutularak vergiye bağlandı. Tek bir Rum'un burnu kanatılmadığı gibi hiç kimsenin malına da dokunulmadı. Böylece Osman Gazi'nin dileği yerine geldi. Fethedilen yerlerdeki gayrimüslimler zimmi olarak Müslümanların zimmetinde sayıldı. Emanet bilindi, korundu, gözetildi. Gönül rızasıyla isteyen Müslüman oldu. İstemeyen kendi dininde kaldı. Hristiyanların kendi mezhep anlaşmazlıklarında görmedikleri hoşgörüyü... ...Müslüman Türklerden gördüler. Osman Gazi... Dini bütün bir Müslümandı. İslam ahlakının iyi ve güzel özelliklerine sahipti. Açları doyurur, çıplakları giydirirdi. Devrinde tasavvuf önderleri pek etkiliydi. Taraftarları çoktu. Osman Gazi'nin kayınpederi de bir tarikat şeyhiydi. Osman Gazi, bu şeyhin hem damadı hem de müridiydi. İslam dininin bütün hükümlerini yerine getirdikten sonra ayrıca, zikir ve tasavvufi hallerle de meşgul olurdu. Silah arkadaşları, komutanları hep gönül ehli insanlardı. Kendilerini Allah'a adamışlardı. Şehit olmayı canlarına minnet, en büyük nimet bildiler. Bütün hayatları Allah ve din için cihatla geçti. Derken dünya değiştirme zamanı yaklaştı. Hocası Şeyh Edebali ile hanımı da vefat edince hastalığı şiddetlendi. Ah. Ahi Şemseddin Ahi Hasan Turgut Alp Saltuk Alp Yahşi Osman Sonra Karaoğlan Mevlana'yı Çandarlı Kara Halil'i Orhan'ımı Alaaddin'imi ileri gelen dostlarımı çağırın Bizim bu dünyayla işimiz bitmek üzere Dilimiz söylerken Birkaç sözümüz vardır Kendinizi yormayın han babam Emriniz tez yerine getirilecek. Tez zamanda bütün alp erenler, gaziler, kumandanlar huzurda toplandılar. Osman Gazi gençleşmiş, dinçleşmişti sanki. Tane tane konuşuyordu. Ağır ağır anlatıyordu. Sesini, mesajını çağların ötesine duyurmak ister gibiydi. Uzun uzun konuştu. Allah'ın emirlerine aykırı bir iş eylemeyesin. Bilmediğini şeriat alimlerinden sorup anlayasın. İyice bilmeyince bir işe başlamayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Askerine inamı ve ihsanı eksik etmiyesin ki insan ihsan ve iyiliğin kulcağızıdır. Zalim olma, alemi adaletle şenlendir. Allah için cihadı terk etmeyerek beni şahat et. Ulemaya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbal ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma. Bizim Mesleğimiz Allah yoludur. Maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Osmanlı yayın evi sundu.